Cemalin hem pervaneyim maksudum sensin Allah'ım Cemalin hem pervaneyim maksudum sensin Allah'ım aşkınla inleyen benim Maksudum sensin Allah'ım Aşkınla inleyen benim Maksudum sensin Allah'ım Maksudum, mahbubum, mahbudum Maksudum sensin Allah'ım Mahbubum sensin Allah'ım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 Eşine varamadım maksudum sensin Allah'ım eşine varamadım maksudum sensin Allah'ım maksudum mahbubum mahbudum maksudum sensin Allah'ım mahbubum sensin Allah'ım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 Maksudum, mahbubum, mağbudum, maksudum sensin Allah'ım, mahbubum sensin Allah'ım Yakma bizi celalinle kendi güzel kemalinle yakma bizi celalinle kendi güzel kemalinle müşerref kıl cemalinle maksudum sensin Allah'ım müşerref kıl cemalinle maksudum sensin Allah'ım maksudum Mahbubum mahbudum maksudum sensin Allah'ım mahbubum sensin Allah'ım maksudum mahbubum mahbudum maksudum sensin Allah'ım mahbubum sensin Allah'ım mahbubum sensin Allah'ım